Anı yaşamayı bilmek. O yabancı dil grubu hiç söylemeyeceğim kelime grubunu. Anı yaşamayı bilmek şu yüzden önemli. Hele ki bu yeni sosyal medyanın kirlenmesiyle daha da zorlaştı. Tadını çıkarmayı bilmiyoruz. Bu yüzden önemli. Bir yere gidiyoruz. Gezeceğiz. Telefonunu kaldırıyor. Hocam siz de bir şey söyleyin. Ya arkadaş yani Nemrut dağına gelmişiz. Ne bileyim Kapadokya'ya gelmişiz. İtalya'da bir Napoli'ye gelmişiz, sofraya bir şey gelmiş, geziyoruz bir yer görüyoruz, bir müze görüyoruz. Hocam çekiyorum. Daha bir gülümsüyorsun. Hocam. Ya arkadaş bir anı yaşa yani bir kafayı çevir bak. Yani onun tek derdi o o güzel ortamda bulunduğunda onu fotoğraflamak, Instagram'a atmak ve insanların beğenisini almak. Ya ben bunu teşhirdeki maymundan hayvan bahçesinde teşhir eden maymun gibi görüyorum. Yani sırf alkış almaksa niyetin, o zaman git sahneye çık. Bir yaşa be ya. ya orada ol, Bir daha orada olmayacaksın ki. Hocam ben videodan izlerim sonra. Ya videoda koku yok ki. Videoda o güneş senin tenini ısıtmıyor. O zaman tatile gitme. Aç plajın görüntüsünü izle. Yani bu mantık buysa giy mayonu. Ayaklarını leğene sok. Plajı izle. Yani bu, bu bir de bir şey. Bir yemeğin kokusu, bir yemeğin tadı. E, Antep'te başıma geldi en son bu. Sofraya oturduk. Antep, Morfo mu? Sofraya oturduk. Hocam, hocam, hocam ya tamam da abi bir yiyek yani bu, bu meret sıcak güzel oluyor. Şimdi saçma örnekler vereceğim ama masaya puf pide geliyor mesela. Hocam onu da konuşalım, hocam bunu da çekelim, şunu da. Ya tamam sosyal medyayı emdiyseniz artık başlayalım. Ben artık kusura bakmayın o şeyi sevmiyorum. Yani en başta bir tane fotoğraf çekiyorlar ki ben yemeğin fotoğrafının atılmasına karşıyım. Bir tane fotoğraf çekildi mi? Dalıyorum. Bana ne ya? O bu mutlu olacak fotoğraf çekecek diye orada değiliz ki. Ya da bir yere gittiğimiz zaman kamerayı çıkartıyor ya. İşte çekiyor. Karışmıyorum. Ama bana sorduğu zaman kusura bakma diyorum. Ben şu an gezmekle ve öğrenmekle, rehberden, rehberi dinlemekle meşgulüm. Çünkü onun tadını çıkarman lazım. Orada bir daha olamayabilirsin. Birinci yaşadığın her şeyin tadını çıkar lütfen. İkinci çek videonu. İkinci de anı yaşamasan olur belki. Ama en büyük sıkıntı eğer ki tek değilsen ve bu ikili bir yere gittiyse, ikili bir ilişkiysen işte sevdiğinle, sevdiceğinle oturuyorsun. Bu daha önce bir videoda örnek vermiştim ona. Bir doktor arkadaşımız vardı. Birinci evlilik yıl dönümleri. Aşk zirvede işte artık <gülüyor> bir yıl geçmiş. Kız bir şey söylüyor ona. Çocuk arkadan Galatasaray maçını kesiyor böyle. <gülüyor> ben de yanındayım. Kalabalık bir grubuz. Kız diyor ki işte aşkım diyor çok teşekkür ederim işte bu yemeğe getirdin bizi ağırladın falan filan. Çocuk böyle. Oh! Çünkü kornerim penaltım bir şey kaçıyor sallıyorum. E bitti işte orada kız artık konuşamıyor. Lütfen o anı yaşayın. Anı yaşamaya bir örnek daha vereceğim. Hani bu kitapta dikili ilişkiler kitabında vermiştim bu örneği. Hoşuma gidiyor. E, yıl Yıldönümü ayda yılda bir pahalı bir yere gidiyorlar restorana. Bu sürekli hesabı tutuyor kafadan. Su içti yedi lira. Allah'ım ne olur et yemesin. O mezar araması yaklaşıyor ya. Bu çıldırıyor. Aha diyor. Kız diyor ki işte genelde hanımefendiler seçer. E, hanımefendi parayı ödüyor, ödemiyor demiyorum. Erkekler daha çok bunun derdinden ilişiyor. Üzgünüm. Dürüst olalım. Kız diyor ki işte ben cacık alayım. Bilme hayda şu bu. Allah'ım daha fazla istemesin. Ne olur daha <gülüyor> istemesin. Bu tip insanlarla bir yere gittiğin zaman ya da o gelip de sana anlattığında Altı yüz lira ödedik beş kişi. <gülüyor> ya arkadaş bugün zaten hani devlet ekonomisi sağ olsun dışarıdan yemek yediğinde kırk liradan aşağı bir şey yiyemiyorsun. E özel günde de kişi başı yüz lira öde yani artık yılda bir kere olan bir şey bu ya. Kusura bakmayın o anın tadını çıkartamıyorsan orada olmanın gitme. Öyle bir yerde yapacağın şey madem o buradayız ver gitsin arkadaş. Tatile gider suyu dert eder. Su içmeyeceğim su iç. E, ölüyorsun. Susuzluktan öle gidip musluktan içiyor. Parayı niye kazanıyorsun be adam o zaman? Hayatın tadını yaşamayacaksan niye kazanıyorsun? Başka yerde gidip 18 ay taksitle iPhone alacağına git orada insan gibi suyunu iç. Ve kendini pazarlama. Baba konu. Kendini satma, kendini pazarlama. Hayatta bildiğiniz şeyleri iyi sunabilmeniz lazım. 1- Akıcı ve düzgün iyi kötü konuşabiliyorum. Yüzlerinden 70-80 bir puan yazarsınız. Diksiyonum harika mı? Hayır çok TRT spikeri gibi konuşamıyorum belki. Kelim göbekliyim, Tipim düzgün değil. Ama bir şekilde bilgimi verebiliyorum karşı tarafa. Eğer çok kitap okursanız ve çok konuşma antrenmanı yaparsanız konuşurken eee yapmazsınız. Asalak sesler çıkarmazsınız. Konuşacak kelime bulamıyorsanız bu sesler çıkar. Özellikle yabancı dilde konuşan insanlarda dikkat edersiniz. İngilizce o kelimeyi bilmediği için I am Südün Çünkü o kelimeyi hatırlamıyor, bilmiyor. Kelime dağarcığınız kitap okuyarak artar. Bilmediğiniz kelimeleri öğrendikçe daha çok şey bilirsiniz. Bu da kendinizi satmayı kolaylaştırır. Bir diğer olay, nefes alıp vermeyi bilmeniz lazım. Ama bunun için nefes koçlarına gidin. Gerek yok, nefes alıp vermeyi bir kitap okursanız ya da iki video izlerseniz öğrenirsiniz. Lütfen doğru nefeste, doğru miktarda konuşabilirseniz, doğru tonda Ve doğru yükselmeyle, alçalmayla, şunu bilin ki, iyi bir enstrüman gibi çıkar sesiniz. Eğer üflemeli bir çalgı çaldıysanız, bu flüt de olabilir, blok flüt, neyi de olabilir? Doğru nefesi ve doğru sesi çıkartmak mükemmel bir sonuç verir. Bir, bu kendinizi pazarlamada birdir. İki, temiz giyinin, düzgün giyinin yeterli. Marka giyinin demiyorum, bu Türkiye gibi ülkelerde böyle bir açlık var. Maalesef biz çok gelişmedik kültürel açıdan. Toplumun bir kısmı için söyleyeyim yüzde 30'u için, pahalı olanın güzel olduğunu, pahalı olanın karizma olduğunu sanıyorlar. Benim marka hiçbir şeyim yoktur. Ayakkabımı şimdi kaldıracağım da ayıp olacak. Ayakkabım da marka değildir, ha, üstümdekiler de marka değil ama kaliteli yerden alırım. Mesela terziye pantolon diktirtirim, gerekirse işte kaliteli bir şey almaya çalışırım ki bakan da demesin, ya bu ne bu adam da tel maşa giyinmiş demezsin, temiz giyinirim, dikkat ederim. Yazın mesela 2-3 kere tişört değiştiririm. Beni sık görürsünüz. İzleyenler, takip edenler bilir. Sebep terli gözükmek, pis gözükmek istemiyorum. E bütün bunlar hayatınıza kalite katar işte. İnsanlar sizi kaliteli görsün istiyorsanız bir parça ütüsüne şuna buna dikkat edeceksiniz. Ha, dürüstçe itiraf edeyim. Gömlekle beni az görürsünüz. Bir e, toplantıya falan gitmiyorsam gömlek çok giymem. Çünkü o gömleğin e, kırışma olayını sevmiyorum. Kalitesiz gösteriyor. E, Nanayrın denilen ütü istemeyen gömlekler var ki bayılırım. Onlar da çok sağlıklı değil yazın maalesef. Neticede şuraya varıyor konu. Kendinizi pazarlamak için güzel gözükeceksiniz, temiz olacaksınız ve güzel konuşacaksınız yeter. Son bir şey var. Kendinizi nerede pazarlayacaksınız? Evde oturarak hep aynı insanları ofiste görerek kendinizi pazarlayamazsınız. Dışarı çıkacaksınız. Dışarı çıkacaksınız ki yeni insanlar sizi görsün işte. O zaman kendinizi pazarlayabilirsiniz. Lütfen her yıl 12 yeni insan tanıyın lütfen. Ama bunlar dost olsun. Daha önceden böyle bir hedef